Ellembe boylam Ay la sunan Mustafa Birgel Ünlü boylam 31 Mart 2011 başladı hoş geldiniz <gülüyor> gerçekleştirdiğimiz doğal tınama bir bölüme yer veriyorlar. Değerli dinleyenler, bir pratik uygulamalar programında daha birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi bugün yine pratik işler konusunda uzman bir hocamız var stüdyomuzda. Bugüne kadar sizden gelen soruları bildiğiniz gibi bu programda değerlendiriyoruz. Çok enteresan, çok güzel sorular. Hocamıza soracağımız sorular hakkında bizlere bilgiler veriyorlar. Çok kısa ve pratik cevaplar oluyor bunlar. Belki de tabii ki ayrıntısına, tafsilatına girebiliyorlar. Ancak tabii ki önemli olan verdikleri cevabın kullanışlılığı. Ya mesela son bize gelen sorulardan bir tanesi diyor ki yaz günü diyor ortamda buzdolabı yok ve kolamız sıcak biz bunu nasıl soğuturuz? Ortada çayır var mı? Yazmıyor ama olduğunu varsayalım olmadığını varsayalım iki durumda cevaplarım bunu. Olduğunu varsayarsak çayırın içine koysunlar soğur olmadığını varsayarsak çeşmenin altına koysunlar soğur. Hakikaten hocam çok teşekkür ederiz. Peki hocam yani yumurta kaynatırken diyor bir başka dinleyicimiz. Yumurta kaynatırken yumurta çatlıyor. Neden? Yani ne yapabiliriz çatlamaması için? Çatlama olayı buzdolabında olan yumurta içindir. Buzdolabından çıkardıktan bir süre beklettikten sonra oda sıcaklığında beklettikten sonra kaynatırsak yumurta çatlaması. Ee, bakıyorum dipnotta şey yazıyor. Allah Allah oda sıcaklığında diyor. Demek ki herhalde biraz sert atıyor e, yumurtayı. Sert atmasından değil. Soğuktan sıcağı birdenbire geçerken. Bunun hacimce dayanamayıp çatlaması sonucudur. Pratik bir şey istiyorsanız bu soğuk su değil. Hap su sonra içine atın. tamam işte ya uğraştı. Peki hocam yani adam diyor ki benim saçım biraz uzun ve diyor ki aklım şey yani diyor ki şana dağılıyor. O yüzden şapka takıyorum ve bugünün bir günün birinde şapkam rüzgar tarafından uzaklara taşındı ve ben gittim onu buldum belki ama çamur içerisindeydi. <gülüyor> Hal böyle olunca saçımı muhafaza edemedim ve saçım dağılmaya rüzgar ne yönden eserse o yönde savrulmaya başladı. Böyle bir durumda ne yapabilirdim ki diyorum. En yakın derbere gidebilir, <gülüyor> en yakın lavaboya bulabilir. Hiçbir şey bulamasın, bıraksın süzgeğin ne abartsa yapar. Hocam bir de şu var, kış günü dudak çaklaması olayı var. Krem tür geçer. E, yalnız o biraz şey ağız nahiyesine yakın olduğu için hani krem ağza geçer çünkü e, kremin bileşenlerini bilmiyoruz içinde emniyet çeşitli lewazimat olabilir, o yüzden tiksinti e, bir durum olabilir. Sizin e, sağlık verdiğiniz bir marka var mı? Yok, her türlü sodur. Benim için tiksistik önemli değil. Hocam ben diyor bir başka dinleyicimiz bardaklara süs yapmak istiyorum. İşte isim gibi bir şeyler yazmak istiyorum. Logo yerleştirmek istiyorum falan filan. Bunun için ne öneriyorsunuz? Mum kullansınlar. Hem pratiklik hem de ucuzluk bakımından en iyisi odur. Hocam diyor bir başka dinleyicimiz Mum diyor kendi dibine ışık vermez. Niye? Yani ben bunu kendi dibine ışık vermesi için ne yapabilirim diyor. Alttan bir mum daha yakabilir. Dibine bir mum daha yakabilir. Yani anda etmeyecekler ama değil mi? Temas et, etsin etmesin fark etmez. Yalnız ederse ee, mumun biri eriyip bitebilir. O da maddi açıdan biraz zararlanabilir. Biz pratiklik yapalım derken maddi açıdan da kayıp yapmamamız lazım. O yüzden yakın olmaması bizim için daha önemli. <gülüyor> Peki hocam bir başka deneyicimiz diyor ki ben işte çay yaparken Chopin'den su kullanıyorum daha pratik oluyor. Peki bu uygun olur mu yahut da bundan daha pratik bir yöntem olabilir mi? Hani masraf olmasın diye. Tabi güneş enerjisi kullanabiliriz. Güzel. Sizin dediğiniz gibi hakikaten pratik zekanızın göstergesi olarak söylediğiniz güneş enerjisini kullanabilirler. Çok iyi. Hocam yani... Dudağı çatlamış bir dinleyicimiz çok teşekkür ediyor şimdi arıyor bizi ve diyor ki e, Hocamın dediği gibi vazelin sürdüm 15 gündür bu dertten neler çektim Şimdi bunu duydum ve gittim hemen denedim birden yumuşadı dudağım dedi Artık kanamıyor dedi ve benim e, kaşıntısı geçti en azından dedi e, Hocam size çok teşekkür ediyormuş Ben teşekkür ederim efendim bizim görevimiz bu pratiklik ve maliyet Hocam bir de şu var yani bazen mesela oluyor yani kazak alıyoruz yenidir e, ee, boğaz biraz dar oluyor. Ama ilk gi giy işte epey zorluyor. Sanki yani giyiyorsunuz, sanki sizi bir boğmaya çalışan birileri var gibi. E şimdi siz olsanız bu durumda ne yaparsınız? Kaza olduğu gibi ilk önce bir suya sokarız, çıkarız. Ondan sonra buzla atarız, çıkarız. Sonra bir eşas alırız, o kurur. Kuruyunca boğazı ve bütün yüzü açar. Yani müthişsiniz. Hocam diyor bir başka dinleyicimiz. Ben çamaşır asarken işte balkonumuzun dar olması hasebiyle ipleri defalarca çekiyorum. Hal böyle olunca güneş enerjisi az geliyor ıı, arkadaki çamaşırlara. Bunun için daha faydalı bir yöntem önerim. <gülüyor> Dışarıya evde mevcut olan aynanın ya da camın arka tarafını siyaha boyarız. Güneşin gelecek şekilde o tarafa doğru yansıtırırız. <gülüyor> böyle, işte, işte, de, de, de. Can müthişsiniz hakikaten yani size soru dayanmıyor derler ya hakikaten öyle ara vermek istiyoruz ancak bakıyorum telefonlar, e-mailler e ve de fakslar yani dolu dolu geliyor. Sizin gibi bir Uzman'a yönlendirmeden bırakıp ayrılırsam eminim dinleyiciler bana çalacaklar kızacaklar ve e, yani daha sonra bu programı terk edecekler. <gülüyor> Evet sayın hocam bir soruda şu ben kola alıyorum diyor kolayı çok severim ee, ancak bazen oluyor böyle birkaç gün içerisinde ancak tüketebiliyorum ve kolanın kapağını açınca asidi kaçıyor onun kaçmaması için ne yapabilirim bir diyor İkincisi ben onun asidini daha fazla daha iyi muhafaza edebilmek için ne, ne yapabilirim ne öneriyorsunuz diyor. Buzlukta da saklasınlar. Gereğinden fazla değil, gereğinden fazla saklarlar, donar. Özellikle ilk aldıklarında direkt buzluğa koyacaklar, tam böyle soğuyunca ki kendileri de fark eder, açtıkları zaman asit çıkmaz. Bu neyi gösterir? Karbondioksitin içinde çözüldüğünü gösterir. O yüzden bol asitli olur. Bir başta dinleyenimiz şunu diyor hocam. Ya diyorlar karbondioksit bizim verdiğimiz nefes, bunu nasıl kolada e, kullanabiliyorlar? Yani bu iğrenç bir şey olur diyor. Ne yönden? Yani karbondioksit kolada varsa ve bizim verdiğimiz nefes karbondioksitse şimdi bunu üretenler içine üfleyip duruyor mu diyorlar? Niye üflesinler ki? Bir karbonla iki oksijen atomunu birleştirdiğinde ne oluyor? Karbondioksit olur. Dolayısıyla bir karbonla iki tane oksijen atomunu birleştirip içine atıyorlar. Bu kadar basit. Çok güzel hocam. Yani bizim verdiğimiz nefeste karbondioksit ve iğrenç. Mesela ben sizin yüzünüze nefes mi üflersen? Hoşluk kalmazsınız. O, o ağız kokusuyla ilgilidir. Normalde verdiğimiz karbondioksit temiz yani diyorsunuz. Tek temiz, te, temiz var. Peki adamlar bunu ayrıştırıp e, kullanıyor olabilirler mi orada? Nasıl? Yani de, mesela... olarak ...diyorlardır bir ama O e, kokusunu alıyordur ama e, karbondioksitleri ok, e, seçiyordur. E, sizi e, anlayabiliyorum. <gülüyor> Yapabilirler. Mesela bizim klasik bir deneyimiz vardı pratiklik açısından. Kapalı bir ortamda, kireyin. Yani içine böyle üf, üf üflediğimiz zaman diye böyle tam aynı üf diye içerisinde bulanlaya başlar niye o karbon dioksid çıktığını göster burada faydalı olabilir sizin dediğiniz can -E ara verdiksin performans düştü sanki ne iş yani <gülüyor> Hocam, şunu diyor bir başka dinleyenimiz Ben kola kapaklarını anlamam Yani hani böyle ufak şeyler var ya 250 milim falan Onları niye böyle yaparlar Niye plastik değil yahut niye Ben elimle açamıyorum illa özel anahtarı Yani her evde anahtar bulmak zorunda mı Bunun için ne öneriyorsunuz diyor Onu açmanın bir sürü yolu var Bir, dişinle açarsın <gülüyor> Ben hep açarım İki, kaşığın arkasıyla açarsın Kaşık bıçak çatanın arka taraflarıyla açarsın Üç, çakmakla açılır Dört aletiyle açılır. Hatta ve hatta beşindisi ince duvarın kenarına koyarsın, arkasından bir vurursun, otomatik açılır. Yani iyi, faydalı, güzel şeyler söylediniz de. Ya hocam bizi bunu bu, bu zahmetten kurtaracak yöntemler üzerinde durulsa, mesela ne, ne bileyim mesela işte şarap kapakları gibi yapsalar, pat açılsa. <gülüyor> Pahalı. Bizim amacımız pratiklik kazanırken maliyetten de düşürmek. Ama şarap kapağı gibi olursa pratiklikten kazanalım derken daha fazla pahalıya getiririz yani. Şarap o yüzden pahalı değil mi hocam? <gülüyor> hocam bir başka dinleyenimiz şunu diyor Benim bir, e, bir yaram var diyor İşte elimde kolumda yahut da yüzümde bir tarafımda e, Şimdi bu yarayla oynamadan duramıyorum diyor hocam Yani ne önerirsiniz diyor Bunun önüne geçilmez pratiklik Pratik açısından yani elini kolunu bağlasa yeter şey. <gülüyor> e, Yarayı sarsa olabilir mi hocam? Olmaz sarsa iyi oynar Mesela ben buraya kaçıyorum Buraya bir bant sorsam bantın üstünden de kaşıyorum. <gülüyor> tak edemiş şey olursunuz. Ama elini kolunu bağlayınca bir duvara şöyle o zaman. O zaman da öküz yöntemi var hocam. Yani gidip kendi sırtını duvara kaşıyor ya. Yani. <gülüyor> elini, ayağını bağlayacaksın o zaman. Böyle o Kafayı da şöyle duvara yaslayalım. Duvardan da bağlayacaksın Hocam bu size yakışmadı. Yani e, espri yapmaya çalışıyorsunuz biliyorum da. Ya, Öyle pratik yarabantları boş boşuna gider. Öbür şey olur, maddi açıdan. Da. Hocam siz e, baktım da ilk turda gerçekten pratik bilgiler verdiniz ama ikinci durumda maddi bilgiler veriyorsunuz. Olacak işte. Maliyetini boş verin, maliyetini dinleyen düşünün. Siz pratik şeyler söylenir, kullanır ya da kullanmaz. Yani ne demek endik kolunu bağlasın? Zaten o da annesi babası bağladıktan sonra size niye ihtiyaç duysun böyle bir soruyu sorsun hocam? Yani ayıp bence. Çevreniz çıktı kardeşim ya. Ne demek bana ihtiyacım. Bana ihtiyacı yoksa sormasın. Allah Allah. İyi adam gibi bir cevap verirsin ya <gülüyor> kardeşim. Dinleyeceğim iş. Çakacağım sana bir tane tokat. Göreceksin. Evet kıymetli dinleyenler. Ve absurt bir e, pratik uzmanına e, denk geldik bugün. Daha iyi de, de karşılaşalım. Ya da kader bizi onlarla karşılaştırsın diyerek e, öyle bir temenniyle programımızı sonlandıralım istiyoruz. Ve Ocak 2006 diyerek kaydımızı noktalıyoruz. ve boylan bir müzik eseriyle devam ediyor. The Dark adlı albümden Adel Selim ve Umruma e Bense Majennetini ana ana ana Ma bahdeltini ana. deltin ve boyla yana e e e e e, e, e, e, e. Galey wal En yaygın çeşit müzik ve içerik Ların hala baydalları, Ya min el batra se, se, se, -en boylam الحرير الطيب الحرير الطيب خزران النيب Anna, bardi bekwallan. ve boylan. <gülüyor> جنني جنني جنني زلي جنن جنني من Rab gölub Enlem Ve boylam تحياب من الهلق نهلا خرب قلوب أخران lem de boylan allora hal fil weday dallani fil wedayana dallani fil wedayana www.mbirgin.com Enlem ve Boylam 31 Mart 2011 Bitti, esen kalınız. Enlem ve Boylam Mustafa Birgin Mart 2011